Değerli izleyenler İnsan insana programına hoş geldiniz. Umarım iyi bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Bugün bir konuğumuz var. Profesör Doktor Yankı Yazgan. Yankı'cığım hoş geldin. Merhaba. Tekrar. Hoş geldin merhaba. Evet, uzun zaman oldu böyle randevuleştik. Bekliyordum bugünü. Evet zaman bazen <gülüyor> hani çok bir şeyi beklediğimiz zaman yavaş da geçiyor evet, biliyorsunuz. Evet evet. Gerçekten hoş geldin. Biliyorsun seninle dostluğumuz çok evet. derinlere gidiyor. Ben... Yüzünü hayal ediyorum. Ee, Zan edelim, o zaman asistandın galiba. Ben içimizdeki çocuk konusunda Doğru. falan konuşmuştuk. Sonra çıkmıştık böyle bir karşılıklı. Ben Amerika'dan gelmiştim. Doğru. 80lerin sonu. 88 80, evet. tabii ki. Vay, ben bunu bilmiyordum yani. Evet, <gülüyor> o dönemde Cumhuriyet Bilim Teknik Lisesinde yazılmış iki tane yazı var o konuda. Yani o zaman ben oraya yazılar yazıyordum. Ee, yani orada içimizdeki çocuk kavramı e, çok yeni ve değişik bir şey Doğru. olarak gelmişti psikiyatri asistanıydım hastanede Marmara Tıp Fakültesi'nde. Ee, oradan edindiklerimi e, hemen yazıya dökmüştüm. Bir yazı yazısımı da iki tane yaptım. Vay be! <gülüyor> ve o zaman başlayan ilişkimiz hem kafa hem gönül olarak devam etti. Sonra ailece yani tanıştık. Ee, <gülüyor> ve inşallah uzun yıllar devam eder. Yankı'cığım, şimdi e, sürekli Toplumda olup biteni gözleme durumdasın. Aileler geliyor, çocuklarını getiriyorlar, dertlerini anlatıyorlar. Sen tahmin ediyorum bir yandan e, aileyi dinliyorsun, bir yandan o genci, e, ergeni, çocuğu dinliyorsun. Bir yandan da toplumda olup biteni gözlüyorsun. Yani, böyle üç yaşamalı bir şeyler oluyor sende. E, merak ettiğim şu, e, zaman içerisinde... Bizim toplumda böyle tek, kendisini tekrar eden e, mekanizmalar, e, örüntüler görmeye başladın mı? Ayrı yapısıyla ilgili, sorunlarla ilgili e, ve Hı -hı. baktığın zaman ha yine böyle bir durumla karşı karşıyayız gibi falan. E, evet, e, yani bunu yapmak için biraz çaba da harcıyorum ama imkanlar da ona elverişli evet. çünkü... Hem e, uzun bir süre üniversite hastanesinde e, öğretim yaptığım için çalıştım orada toplumun değişik sosyal katmanlarından kişilerle karşılaşma imkanım oldu doktorları olarak işte özel doktorluk yapıyorum orada başka sosyal katmanlardan e, imkanlar oluyor. Bir de e, birçok başka genç hekimin yetişmesinde hmm. e, rol oynamaya e, çalışıyorum. Görevim o zaten, görevlerimden birisi. Onlar aracılığıyla da, onların perspektifinden de aileleri görme. Yani bir başka kuşağın gözünden aynı şeylere bakma imkanım oluyor. Bu biraz karşılaştırarak çok katmanlı bir görüş açısı veriyor. Umarım onu e, daha kristalize etme imkanım olur önümüzdeki dönemde ama... Bir şunu görüyorum, bir değişmezler var. Yani 30 yıl, 300 yıl, 3000 yıl <gülüyor> değişmezler var. Çok Çocuklarımız için içimiz titriyor. Her anne babanın. Yani içi titriyor, iyi bir şey yapmak istiyor, doğru bir şey yapmak istiyor. Bir de bir başka durum var, bir de güncel gerçekler var. Hı -hı. Bu değişmezleri güncel gerçekler sağa sola diyor güncel gerçekler örneğin yarışmacı, ayıklamacı bir eğitim sistemi içinde çocuk yetiştiriyorsanız başarı konusu önemli, önemli ve hatta bir kavga Doğru. konusu haline gelebiliyor. Hani sizin çünkü kaygılarımızı, kaygılarımızı da çocuklarımızla ilgili, çocuklarımızın gelecekte ne olacaklarıyla ilgili kısım oluşturuyor. Başka bir kaygımız yok açıkçası temelde evet. ama onları geleceğe iyi hazırlamakla ilgili zorluklar var. Ben alanım gereği çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı e, olarak çocuk ve ergen. Bunu engelleyebilecek ve psikolojik, biyolojik kaynaklı problemler benim önüme daha çok geliyor. Ve bu problemlere yaklaşımlarına baktığımız zaman ailelerin doğruyu ararken e, aslında kendi hayatlarında çok sıkı bir şekilde gözden geçirmeleri gerektiğini fark ettikleri zaman yani sadece al getireyim çocuğu sana tamir et. İşte dikkati düzelsin, davranın bozuklukları azalsın. Bu şekilde olmayacağını bir doktorla psikologla danışmanla bir ortaklık ilişkisi içerisinde bunlarla başa çıkabileceklerini bu zorluklarla yapanlar hallediyorlar. Ama bazen endişe o kadar yoğun oluyor ki çıkış yolu bulamadan oradan eve koşuşturarak hmm. hani kolay çözümleri hepimiz arzu ediyoruz. Hemen olsun, her şey bir an evvel zahmetsiz olsun, buna yönelen ailelerin sayısında da bir artış gördüğünü, olduğunu görüyorum. Bu önemli. Bu evet. evet. Çünkü yetişmeyecek derdi var. Mesela evet. diyor ki bir öneride bulunuyorsunuz ya bunu pratik olarak nasıl yapacağız? Evet. Şimdi bazı şey nasıl yapacağız elde tutarak birisinin göstermesi çok da iyi bir şey değil yani bir kere. O da bir kalıplama oluyor nihayetinde. Anladım. Senin kendine özel bir çözüm üretmen gereken bir durumdan bahsediyorsun çünkü... Yani o sorunu ortaya çıkaran koşul senin özelinle ilgili. Bu sefer çözmek için dışarıdan gelen kalıbı uygulamaya kalktığında da çözülmeyecek muhtemelen. Ya da o problem çözülse bile başka, başka bir, bir konu bir çıktığında... Yani. Bu sefer hadi tekrar danışman bağımlılığı diyorum ona. Yani. Aa, yani o o da güzel şey. Anlatabiliyor muyum? Devam. Bu şekilde olmaz. Hani taşıma suyla değirmen döndürmeye dönüşüyor. Örneğin bu sadece ailelerde değil. Örneğin öğretmenlerimiz, hı hı. eğitimcilerimiz, biz doktorlar. Hani kolay yollar arıyoruz. İşte bir kitap hazırlıyorsunuz. Mesela benim işte okulda dikkat eksikliği, hiperaktifliği olan hı hı. çocuklara nasıl yaklaşılır? işte hiperaktif çocuk okula diye bir kitap yazdım İçi sadece hani diyorlar işte size ulaşamıyoruz şu bu falan, Ulaşmanıza gerek yok. Ben söyleyeceklerimi kitap yaptım. Buyurun. Öğretmenimiz hani bunu en azından bir denemez, denesin. Hı, hı. Ee, e bize yol gösterin diye mesela birçok kişi mesaj atar hani mesaj evet. diyorum ki ya hani bunu yazmışım artık bunu bana bir kere daha sorup beni onu emailde tekrar cevaplamam birazcık bana da insafsızlık oluyor hı hı. Ee, böyle bir yani yeterince irdelememe hı hı. ama aynı zamanda aşırı dert etme var hı hı. Hani dert hı hı. ediyor aileler ama uğraşmadan nasıl hallederiz evet. bu çelişkiyi evet. çözmekle <gülüyor> uğraşmak beni çok yoruyor açıkçası. Evet, evet. Şimdi, e, benim başımdan geçen bir olay vardı, bunu kısaca paylaşayım. E, Amerika'dayım ve yabancı öğrencilere danışmanlık yapıyorum. <gülüyor> e, bir el kitabı verdiler, yabancı e, scholar'lar, <gülüyor> e, bu doktora ve doktora üstü e, danışmanlara. Geliyorlar, oranın hukuk sistemi, üniversiteyi falan anlatmam lazım. E, şimdi, kulağı çınlasın, Nadia diye bir arkadaş var, benden daha önce danışmanlık yapmış. İşte benim doktoram var, kendim yabancı öğrenci olduğum üniversitede birçok şeyleri deneydim falan biliyorum. Ve ee, orayı yöneten kişi dedi ki, burada her şey var dedi. Güzelce okudum. Ama enteresan bir şekilde bir sorunla olunca hemen yan kapıya gidiyorum. diye şöyle bir şey var. Sen de yok mu el kitabı dedi. <gülüyor> Düşündüm var. <gülüyor> e bir <zahmet> et bak. <gülüyor> Düşündüm. Ya ben Silivket Egyon'u uyguluyorum. <gülüyor> yani kitaba bakarak çözmek, çözmek, takip etmek öyle bir kalıp yerleşmemiş bana. Öyle. Ve enteresan bir şekilde, şimdi Polat'la beraber çalışıyoruz. Yani Doğan Hoca'nın şu kitabında var falan hadisesi söylüyoruz bilmem ne ama dediğiniz gibi kitaba gitmek yerine ille de doğrudan, sizden doğrudan. duymak durumu. Bu bir ilişki kalıbı gibi bir şey. İlişki içerisinde gelsin bana bilgi gibi böyle bir beklentimiz bir var. Bir şöyle bir şey de yok mu ama yani ilişki içinde ama benim istediğim gelsin. Aynen. Hmm. Yani bir siparişçilik de var orada. Var. Ç yani durum. sorumluluk almama gibi bir durum da var orada işin yani. içerisinde yani ben geldim ben, benim yapacağım bu kadardı işte geldim buyurun çözün dediğiniz yer orası. Evet. Hakikaten işler zorlaşıyor. Ama, ama sorumluluk alma hani sorumsuzluk değil. Hayır sorumluluk Çünkü oraya şey kadar değil. gelmiş. Yo, yo, evet. Ama Doğru. şöyle bir noktada benim istediğim sorumluluk buraya gelme sorumluluğuydu. Ben onu yerine getirdim. Evet. Buradan sonra teslimim hocam. Buyurun. Evet. Hı -hı. Bu birçok mesela yine hani hekimlerle çocuk hekimleriyle çok yakın e, ilişkim oluyor. Birçok konuda konuşuyoruz. Eşim de çocuk hekimi yani zaten yakın ilişkide olduğu <gülüyor> bir insan. Evet. E, ama oradaki şeye baktığınızda orada da e, hani aileler sorumluluk duyguları var. var. Endişeleri var dert ettikleri şeyler doğru Evet. bir sonraki adıma geçmekte bir cesaretsizlikleri var yani bu insanların hepsi yani çoğu e, hayatta bir şeyler başarmış çok önemli birçok şey ortaya koyabilmiş bir eğitimleri işleri güçleri vesaire insanlardan bahsediyorum e, o cesareti ne kırıyor diye ben düşünmeye başladım hmm. Hani cesareti cesaretsizliği bir korkaklık diye de düşünmüyorum yine ama bir yani yapabilir miyiz acaba? Hı hı. Yani yapabilir miyiz? Yapabileceğinden bir e, endişe veya kuşku duyduğunda yapmamak için bu sefer mazeret uydurma aşamasına geçiyoruz. Evet. Bu herhalde yani sizin e, kitaplarınızda aslında cevabı var. Mesela kalıplayıcı eğitim hı hı. sisteminin çok standart bir ürün. Çok parlak olabiliyoruz ama çok parlak olmamız yeterince ışık saçmamıza yetmiyor yani. Hı hı. İyi ki bu gözlemleri yapıyorsunuz ve haftalık yazılarınız var. O haftalık yazılara giriyorsunuz, gözlemlerinizi paylaşıyorsunuz, yazıyorsunuz. Böylelikle sadece sizde kalmıyor bu, devam ediyor. Ama izin verirseniz ben biraz şöyle bir istikameti değiştirmek istiyorum. Yani son 20 yılda beyin çalışmaları gerçekten çok önem kazandı, hız kazandı. Ve siz çok yakından takip ediyorsunuz ve çok şükür bununla ilgili de Öğrendiklerizi mümkün olduğu kadar ana babalara, öğretmenlere, yöneticilere, gençlere ulaştırmak için bir çaba harcıyorsunuz. Burada fırsat bulmuşken bu beyin çalışmalarında böyle son 20 yıl içerisinde nelerin farkına vardık? Şöyle bir kısaca. Çok teşekkürler. Benim sevdiğim bir konu. <gülüyor> Aslında bu son 20 yılın ilk 8-10 yılı bizzat elleri yani işin içinde olduğum bir zaman daha çok araştırmacılık yönümden daha güçlü oldu bir zamandı. Şimdi biraz daha takipçi araştırmacı pozisyonum arada bir e, kendime gelip birazcık daha yapayım ellerimi için içine soktuğum araştırmalar hmm. yapayım diyorum ama araştırma dünyasında müthiş bir özellikle genetik ve e, genetik alanındaki gelişmeler e, ve beyinin işleyişi alanındaki e, çalışmaların gösterdiği birkaç önemli husus var özellikle çocuklar ve ailelerle ilgili kısma bakarsak e, bir beyin gelişen bir yapı bu kesin bunu biliyorduk ama aslında bunu ispatlamamıştık. Bu gelişen yapının getirdiği özellik farklı zamanlarda beyin içerisinde farklı sistemler, farklı süratlerde gelişiyor. Hmm. Örneğin kendimizi kontrol mekanizması. Ee, bu her zaman geliştirmeye çalıştığımız sporla, sanatla, kültürle, dinle, felsefeyle kendimizi nerede tutacağımız, nerede durduracağımızı aslında zaman içinde öğreniyoruz. Aklımıza geleni nerede söyleyeceğimizi örneğin. Ne e, kadar önemli? Hani e, eline diline beline hakim ol e, halkımızın uydurduğu, evet. yarattığı daha doğrusu evet. sözün evet. E, özünde bu beceri ne zaman gelişiyor? Mesela biliyoruz ki 12-14 yaş civarından önce bu konuda büyük bir performans aslında yok. Yavaş evet. yavaş. Onun, şey evet. Onun öncesinde bekliyor olmakta çok anlamlı değil evet. bu noktada değil Örneğin, mi? Örneğin bu bize e, doğrudan doğruya bireysel uygulamalarla e, uygulamalara yansıyan bir yanı var. 12-14 ile 16-18 arasındaki dönemde ise görünüşte bu Gerişiyor. inşaat bir yeni inşaatı diyelim ona tamamlanmış ama daha isken ruhsatı almamış bir inşaat gibi. Kullanılıyor. Kullanılmıyor hazır <gülüyor> değil yani. Ne kadar önemli evet. Yani. evet. Bina hazır ama giremiyorsunuz. O evet, da öyle bir... Evet, bir süper. Bir. Şimdi o nedenle o dönemde o ruhsatlandırma işlemleriyle geçiyor. Evet. Ee, evet. Böyle güzel. olduğu Çok zaman... Çok o Yaş'taki grup, az önce bir İstanbul'un hoş bir lisesinde bir konferanstan geldim. Oradaki arkadaşların evet. konuştuğumuzda da bunun izlerini onlar da kendilerinde gördüler. Evet. Ee, hazır ama hazırlıksız bir durum var. Yani Doğru. Oradaki şeyde. Ve o nedenle bazen O Yaş grubudaki gençlerden ne bekleyeceğimizi, zekalarına aldanmamamız gerekiyor. Çok parlaklar ama bazı konularda hala Şu muhakeme ya. sistemleri... E, yakalamakla uğraşıyor. Yani onlara gelişmeleri bitti, tamam sen oldun demek yerine o olgunlaşmanın, o son e, aşamalarının, yıllandırma kısmının daha çok olması gerektiğini gösteriyor çalışmalar. Bu nedenle e, ve beynin değişik bölgeler arasındaki yine bu değişimde iki tane prensip var. Birisi beynin gri bölgesinin, e, optimal yani ideal kalınlığa erişmesi ve ondan sonra bir hamur gibi incelmesi. Bir pizza hamuru gibi düşünün. Hamuru yoğuruyorsunuz ilk 5 yıl. Şişiyor şişiyor. Sonra açıyorsunuz merdaneleri. incecik oluyor. Evet. O incelme çok önemli. Beyin evet. bir kısmından kurtulmamız lazım. Ve o incelmeden sonra da üzerine hani sosu sürer gibi o değişik beyin bölgeleri arasında bağlantılar oluşmaya başlıyor. Evet. Ve çünkü bunlar odacıklar gibi düşünürseniz fonksiyonları, fonksiyonların birbiriyle senkronize olması, eş güdümlü çalışıyor olması lazım. Onu sağlayan sos da bu 12 ile 18 arasındaki dönemde beyaz madde adı verilen bir tür fiberoptik şebeke şeklinde gelişiyor. Evet. Bu şu anda artık hani pek değişmeyecek tipte bir bilgi. Hani bu araştırmalar artık bunun üzerine kuruluyor. Hani evet. Bunlar birçok bilgi değişiyor. Evet. Genetik bir alandaki bilgimiz genlerimiz Tabii ki bu yapıların oluşmasını belirliyor ama genlerimiz doğduktan sonra çalışmaya devam ediyorlar. Hmm. Yaşadığımız stres, annemizden babamızdan gördüğümüz muamele hangi genin, çünkü elimizde full bir set var, komple bir setimiz var ama bu setten hangi parçaları kullanacağımız genleri bir set olarak, takım olarak düşünürseniz yaşantılarımıza bağlı. Evet. beslerseniz. evet. Yani kader değil bu anlamıyla sizin kesinlikle söylediğiniz. Kader evet değil. potansiyel Aksine. olarak orada var ama bunun hangisinin devreye alınıp hangisinin alınmayacağı meselesi sizin yaşamı nasıl yaşadığınızla ilgili. Yani evet. e, ya bu beyinle ilgili söyledikleriniz müthiş aslında. Yani benim en çok ilgilendiklerimden biri o oldu. Evet. E, Ana babaların bunu anlamadığı noktada gerçekten ciddi zorluk var. Tekniken çocuğun zaten onu yapması mümkün Bu değil Bu çok diyorsun. temel şeylerden birisi. Evet, yani, yani anlamıyor musun oğlum diyor, görmüyor musun bunu diyor. Görmüyor. Çocuk görmüyor, hakikaten evet, görüyor. Yani. Ya da görüyor ama eyleme geçiremiyor. Anlamlandıramıyor tabii. Çünkü eyleme geçirmek için gereken e, mekanizma İskandisi yani. adeseniz alınmamış. Yok yani. yani ya tesis evet. yok ya da varsa bile kullanmayız. Anladım, orta yani. Bu böyledir, <gülüyor> kapılar açılmamış henüz. Yani. Ee, Yankacığım şimdi... Böylelikle beyin çalışmalarına öğrendiğimiz şeylerin her birisinin ana babalıkla, e, okul öncesi eğitimle, okulla, eğitim sistemiyle çok yakın şey, ilişkisi var herhalde. Asıl eğitim okuldan önce diye senin bir yazından hmm. bir kısmı okumak istiyorum. Lütfen. Sonlara doğru diyorsun ki ülkemizde hem zengin çocukları hem de yoksul ya da orta ailelerin çocukları hayatta hemen elde edeceği sonuçlar dışındakileri önemsemeyi, sabretmeyi, Beraberliği öğrenmek için altın bir çağ olan 0-5 yaş dönemini olması gereken 60 ay, ana sınıfı 72 ay, birinci sınıf. Toplamız kalıyorlar. Çok küçük bir bölüm çocuklara uygun kaliteli bir okul öncesi eğitim alabiliyor. Oysa toplumsal eşitsizliği sınıf sıfırlayamasa bile, eşitsizlik içinde sağlayabilecek en büyük katkıyı vermek için başka bir zaman, zaman yok. yok. Ve burada deminden söylemiş olduğun, bu oluşması ay, Evet. Ne kadar önemli gerçekten. Ee, o bakımdan bu okul öncesi eğitimle ilgili e, sürecin öneminin de altını e, çizmiş oluyorsun. E, ben kader, kısmet elimden geldiği kadar takip etmeye çalışıyorum. Ve ana babalara konuşurken hakikaten o e, 02 2 yaş, neyse o 72 ay konusunu çok çok çok önemsiyorum hakikaten. Onun farkına vardığımız zaman bugün bir söz iyi bir çiftçi bir elma tohumunda koca bir elma bahçesi görür. Çocuk doğuştan potansiyel bir filozof ve bilim insanıdır. Ana baba çocuğunda potansiyel bir filozof veya bilim insanı görebiliyor mu soru soru sormuştum. Yani gönlümden geçen öyle bir ülke olalım ki çocuğa baktığımız zaman onun potansiyel bir filozof, bilim insanı olduğunu görebilelim. Çünkü o var. Öyle. O potansiyel tabi arzu bir arzu ediyorsak birçok kişi herhalde çocuğunun potansiyel bir filozof ve bilim insanı olmasını <gülüyor> arzu edecek e, gelecek bakış açısının da olması gerekiyor çünkü aksi takdirde aileler diyorlar ki diyebilirler ki yani böyle biraz daha eleştirel olanlar ya filozof bilim insanı olur mu, ne olacağım. yapacak <gülüyor> bak şu halinize <gülüyor> <gülüyor> İhsan Bey kulağa çıldırsa babası şey dedesi kendi oğlu için demiş ki okula gönderip de filozof mu yapacağım demiş <gülüyor> bırakmış almış okuldan. <gülüyor> Ee, Cumhuriyet önceci, Cumhuriyet'in ilk başlarında. kifra tabii tabi de, sadece bir eğitim değil aslında düşünen insan olmak aynı şey yani yoksa bir e, tabi ki bir insan e, esnaflıkta yapsa, tüccarlıkta yapsa bilim insanı gibi düşünen e, bir felsefeci gibi akıl yoran insanlara rastlıyorum. Siz benden çok e, incege geçiyorsunuz Anadolu'da Hı. başka Hı. yerlerde benim de dikkatimi çeken aslında birçok insan görünüşte iyi eğitim görmemiş ama e, kenarından köşesinden yakaladıklarıyla o ıı, bilim yapmasa da, felsefe yapmasa da filozof ya da bilim insanı gibi düşünen birçok kişiye de rastlıyoruz. Haklısın ben de rastlıyorum Kesinlikle. ve o umut yani. evet, çok, çok, çok bilgelik gerçekten. Kalp çarpar beyin böler. <gülüyor> Kitabinin başlığı. Evet, bu benim ilk popüler kitabımdı. Yani popüler deyince 10-15 bin tane kişinin okuması kitabı büyük bir saadet. Ayrıcalık yani öyle hissediyorum ben. E, bu temelde insanların duyguların ve düşüncelerin birbirinden kopuk olduğunu, insan ya duyguludur ya düşüncelidir ya da ya beyni ile her şeyi halleder ya da işte yüreğinden gelen duygularıyla bu iki dünyayı birbirinden farklıymış gibi görme eğilimi bilimde de uzun yıllar Descartes'tan evet, bu yana doğru. dualizm denen. Evet. <gülüyor> e, ama son işte bu 20 yılın çalışmaları yine gösterdiği duygu ve düşünce dünyamız Gündük yaşamımızda olduğu gibi beyin sistemlerimizde de çok birbiriyle Birbiri bir şey. iç içe. Hı -hı. Ve e, duygularımızın ve sezgilerimizin muhakememiz ve düşüncemiz üzerine etkisi çok büyük. Çünkü duygusuz bir dünya yok. Duygusuzsanız vah vah yani öyle diyelim. E, o dengeyi Hı -hı. tutturabildiğiniz ölçüde e, mutlu, başkaları için bir şeyler yapan, Hı -hı. Ve hayatına anlam veren birisi olabiliyorsunuz düşüncesiyle kitabı. Çok güzel. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Ben büyük zevk almıştım. Ee... Ya Ben bir şey sormak istiyorum evet. hocam. Şimdi ben Yankı Hoca'nın aynı zamanda çizim yapmaktan hoşlandığını hmm. da biliyorum. Yani evet. sizin kitaplarınızda da çizimleri var, kendi kitaplarında da çizimleri evet. var. Ee... Ve Hı. hakikaten bir fikri çizimle ifade etmek anladığım kadarıyla önemli sizin açınızdan. Bunu, bunu değerli ve anlamlı buluyorsunuz. Evet diyorsun. çok değerli. Yazmaktan daha değerli bulduğumu söyleyebilirim. Ben, benim açımdan öyle. Yani. Aa, müteş. Ya yani ben, ben çizemediğim şeyleri yazıyorum yani. Vay be. <gülüyor> ya. Çok güzel söyledin. Ama ben duygusunu yaşıyorum onun okurken sizin kitaplarınızı eğer bir çiziminiz varsa içerisinde ve şeyi de görebiliyorum. Hakikaten çok emek var. Yani çok basit görünüyor. 3-5 tane çizgi çizilmiş Hı -hı. gibi evet, ama biraz az, baştan sağma gibi gözüküyor evet. ama e, o mizansen'i kurgulayabilmek çok kolay bir şey değil. Yani ben işte Doğan Hoca'nın internet sitesi için resim seçiyorum mesela. Hı -hı. Bir yazıyı okuyorum ve ondan sonra bir resim seçmem gerekiyor. Bazen 2,5-3 saatimi alıyorum. Çok zor iş, doğru. <gülüyor> yani ve seçtikten sonra bakıyorum diyorum ki ya hiç alakası yok gibi görünüyor ama cuk diye oturdu buraya diyorum. yani. Hı -hı. Çünkü çağrışım mekanizmasıyla çalışıyor. Evet, ben... bir sezgi ve hisle aynen, bir şey. Aynen öyle. Siz Doğan hocanın korku kültürü kitabının resimlerini. Evet, bana öyle ya. bir arıcılık geldi Doğan bey. <gülüyor> evet. Ve çok Şimdi, teşekkür ediyorum. Ben şu teşekkür anda. ederim. Bence Arıcılık huzurunda. Yani. Yani, evet. Sağ olun. Ben bunlardan bir tanesini size sormak istiyorum hocam. Bu, bu Aynı çizimle sen... ne anlatmak istediniz diye. Şurada da göstereyim bunu. Ben de Şimdi, görüyorum. Heh, burada oğlunun kafasını okşayan bir baba var ve diyor ki, oğlum doya doya oynayabildin mi? Evet. şimdi ben bu bu repliği biliyorum bu Doğan evet, hocanın repliklerinden <gülüyor> bir tanesi fakat çocuğun cevabı müthiş o da diyor ki bu yeni numara galiba <gülüyor> <gülüyor> hocam burada ne anlatmak istedim? burada söylemek sonra... istediğim şey bu Doğan Bey'in e, konuşmalarında kitaplarında evet. o kitapta da var zaten hı hı. yani kardeşim çocuğuna işte bugün ne not aldın ne yaptın değil de bir hani Aha. keyifli bir şey yaptın mı diye sor diye bir tavsiye evet. var fakat bu tavsiyeleri okuyan bazı okurlar onu bir şekilde aslında sırf hani işte Doğan Hoca verdi diye veya falanca Aha, verdi diye yok. yapıyorlar hani inandıkları ve <gülüyor> benimsedikleri e, için yine bir kalıp olarak Aynen. yapınca çocuklar bunu yutmuyor. Yemiyorlar yani, değil mi? <gülüyor> evet yemiyorlar. Yani gerçekten sahici bir ilginin var olduğunu e, hissettirmek çok mühim. Çocukların gerçekten aradığı şey bu. Sahiciliğe bakıyorlar. Sahicilik içinde Bence hani o repliği kullanmakta bir mahsur yok hiç ee, ama çok tekrarlamak lazım. Hani bir kere söyledik e bunda hiçbir değişiklik olmadı yine bize kafa tutuyor mesela yani. mesela bir tavsiyede bulunuyorsunuz. Ya oğlunuzla bir iki dakika zaman geçirin ne bileyim bir çarşıya gidin beraber. İşte gittik geldik bir şey yine olmadı. bize dikleniyor mı? E kaç kere e bir kere yaptık. Evet. <gülüyor> 15 yıl öyle boş geçirmişsin ondan sonra 15 gün yaparak o 15 yıllık eksikliği gidenemezsin. Yani. Yankıcığım ben bir canlı programa katılıyorum yayında bağlanıp telefon edebiliyorlar birçok kişiler sorular dile getiriyor. Şöyle baktığım zaman bir genellemeye varıyorum. İki türlü bakış tarzı var bir tanesi Yaşam bir şeylerin aracı nedir bu mevki makam şöhret mal mülk şu veya bu şekilde edeceksin. Ve yaşamı ancak bu anlamlı kılıyor. Onun için ben çocuğumu mal, mülk, mevki, makam bu tür başarılar için yetiştirmem lazım. Benim görevim bu diye bakıyor. Ve ona göre bir tarafa sokuyor. Öbür felsefe ise yaşam yaşamak için. Anlamlı, coşkulu ve güçlü bir yaşam olsun. Olabileceği en iyi şekilde gelişsin. Nasıl bir ekmek bulur. Ama önce o kendisi olsun yetişsin. Şimdi buradaki felsefe, oğlum doya doya oynadın mı sorusu böyle bir felsefenin içerisinde. Çocukluğunu doya doya yaşasın. İstersen 5 yıl sınıfta kalsın. Çocukluğunu doya doya yaşasın bu çocuk anlamı. Şimdi buradaki felsefedeki adam bunu böyle söylerken ağzından söylüyor. Çocuk da anlıyor bunu. Değil mi? <gülüyor> Ondan dolayı çok güzel söylemiş vaziyette. Yani güzel bu da yeni numara diyor. Yani yine beni sonuca götürecek. yaşamın falan umurunda değil. Bu da öyle bir numara galiba. Hani bu böyle şey gibi, pazarlama ya da satış Aynen. eğitimleri falan. işte hoş geldiniz, nasılsınız diyor mesela birisi dükkandan girince içeri. Ya iyiyim siz nasılsınız deseniz ne diyecek yani adam. <gülüyor> e, çünkü bir ezber var. Evet. Ha bu kötü bir şey mi? Hiçbir şey dememesindense. Daha iyi. Şimdi daha iyi burada böyle bir her şeye burun büken birisi, dudak büken birisi durumunda düşmek istemem. Ama diyorum ki sahiciliğe geçmesi hedefiyle Yapılıyor. Çünkü sahiciliğini hissedersek, birisinin bize gerçekten yardım etmek istediğini hissettiğinizde ya da gerçekten samimi olarak bizden bir şeyi talep ettiğini istediğimizdeki karşılığımızla alel usul, e, yarım ağızla, Türkçe'de çok laf var, yani adet yerini bulsun diye yapılan şeyler arasında büyük büyük, büyük, fark, büyük var. fark var. O nedenle sayicilik, ben sizin kitaplarınızdan öğrendiğim, konuşmalarınızı dinleyerek öğrendiklerinden bir tanesi sayicilik kavramı. Yani sayici olmak, gerçek olmak. Evet. Çünkü öyle olduğunuz zaman, hani bu ikinci çocuk örneğindeki gibi, çünkü statü, yani statü önemli, para önemli, mevki önemli, bunlar önemsiz demiyorum. Bunları e, değersiz de değiller. Ama bunu hedef olarak koyduğunuzda, ...manasızlaşıyor. Evet. Bence orada bir başka manasızlaşma da var. Yani kişinin kendiyle ilişkisinde de çok içten içebiliyor ki bunlar sahici değil. Talep eden olarak ben de sahici değilim Hı. kendimle ilişkimde ve... ...onun tedirginliği ve kaygısının da çocukta bir yansıması oluyor bence. Çok içten içebiliyorsun ki bunlar mutlu etmeyebilir Hı. çocuğu. Öyle. Belki sen yakaladın ama ve mutlu değilsin. Burada bir başka oyun açılmış. Acaba burada başka bir sonuç elde edebilir miyim diye uğraşıyorsun. Bir emniyet arayışıyla Aynen. bazen oluyor bu. Hani onun diyorsunuz ki ama bu askeri güvenlik sağlar. Hani sağlam bir mevki, sağlam bir para işte şu bu olduğunda. Halbuki hani önce bu olsun, sonra bu olsun şeklinde yaşam işlemediği ne için ya? onu yapana kadar. E, duygusal yani maddi güvenliğimizi sağlayana kadar hı hı. manevi duygusal spiritüel ne derseniz yani evet. oradaki e, onunla ilgili e, inşaat aksıyor yani evet yani evet. evet. <gülüyor> bugün benim kitaplar çizgiler burada <gülüyor> kalp beyin <gülüyor> ilişkisinden yazılar bir tatlı telaş ee, <gülüyor> burada e, o kadar tatlı çizimler var ki yani <gülüyor> güzel sevindi evet e, Şimdi, Yok, e, ben da, şimdi daha iyi anladım hocam. Bol çizgiyle evet. az yazılı. Evet. <gülüyor> Yankı Hoca çizemediğimi yazıyorum dedi. Ya. <gülüyor> şimdi, şak diye şöyle açtım. Parçalık. Türkçe bir sabır dilidir. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Aynen öyle. Çocuk. Ay canım ya. Çok <gülüyor> nitelik. Türkçe bir sabır dili çünkü cümlenin sonunu beklemek lazım. Tam, Ay, tam anlamak için. Çünkü yüklem son da özne başta evet. hani bu akşam size davetinize gelebip gelemeyeceğimden emin değilim evet. eminim <gülüyor> eminim daha sonuna kadar bekliyorsunuz oradaki şeyde evet. Türkiye'deki bu tartışma programlarının televizyonda izlediyseniz hani hangi tarafın görüşünü yakın bulduğunuzdan bağımsız olarak baktığınızda bir sözü kesilenler var Aha. bir de Sözünü bir tür yani sözünü bir tam söyleyemedim ben sözüm yarım kaldı diye kıvrananlar bir de devamlı ama benim sözüm çok önemli ama benim söylemem gerekiyor mutlaka evet. deyip evet. bir de öyle olanlar laf atlayanlar evet. sabırla ilgili bir ciddi meselemiz var yani. ya ben bunu hiç böyle düşünmemiştim ya hakikaten yani, yani. cümlenin sonunu duymadığınız zaman aslında Anlam söylemek yok. istediğinizi söylememiş oluyorsunuz tabi sonuna kadar bekleyin hani sadede geldeki sadede son o yani en sonda <gülüyor> <gülüyor> Evet. <gülüyor> <gülüyor> um, ya, ha, hafta, ben şeyi sormak istiyorum ee, Yankı hocama Okurken çok ilgimi çekti ve onu da önemsiyorum Bu programın izleyicileri arasında da Hakikaten Bu alanla ilgilenen insanlar yoğun Yani eğitim alanıyla ilgilenen insanlar yoğun Siz haftalık yazılar yazıyorsunuz Twitter, Twitter kullanıyorum Twitter Yankı Yazgancom diye bir şeyde evet. Sizin ee. Twitter hesabınızda takipçisi <gülüyor> Ben de sizin <gülüyor> evet. Evet. Takip Takipleşiyoruz ya. evet. <gülüyor> Aynen öyle okullarla ilgili daha iyi okullara yönelik bir takım tavsiyeleriniz var hocam. Ben okuduğum zaman hakikaten bakım çok zor şeyler de değil bunlar. Evet, hakikaten çok temel bazı çok şeyler. Çok temel bir takım şeyler anlatıyorsunuz ve ben buna bir başka gözle daha baktım. Ya ben bir anne baba olarak okul seçecek olsam ne özellikler aramalıyım bir okulla ilgili konusunda da bir şeyler söylüyor bunlar. Acaba biraz onunla ilgili bir şeyler anlatır mısınız biz Tabii o, o yine kitaplarda birisine de koyduğum bir liste. Yani tamam. Tabii ki ben yani tıp fakültesi hocalığı dışında bir eğitimciliğim yok. Yani Hı -hı. hani bir ilkokul nasıl olur konusunda bir otorite değilim. Ama hani düşünen birisi olarak bu görüşlerim. Ve de pratikte özellikle zorluk yaşayan çocukları Aynen, yardım etmeye çalışan bir doktor olarak edindiğim tecrübelere dayalı. birisi sınıflarımız kalabalık. Evet. Burada e, sınıf kalabalıklığı şu anlamda önemli bir şey. Bütün dünyadaki ana ölçülerden birisi öğretmen başına için öğrenci sayısıdır. Doğru. Çünkü bir öğretmenin emeklerini akıtabileceği e, öğrenci sayısının bir sınırı var. Hani evet. evimizde masaya oturtabileceğimiz misafir sayısı evet. gibi bir şey bu. Evet. E, bunun çok temel değişmesi gereken bir durum olduğuna e, inanıyorum. İkincisi e, ortamın çocukların e, hareket etmesine, evet. e, nefes almasına, bir şekilde e, birbirleriyle zaman geçirmesine ama bu e, müsait olması, elverişli Hı -hı. olması ama bunun hani başıboş bir şekilde oradan oraya deliler gibi koşturan, kafa göz yaran, birbirinin gözünü çıkaran hani ortamları kastetmiyorum. <gülüyor> ee, çocukların Kontrolü faaliyetler diyor. ortaya koyabilecekleri, üretici bir, üretici yaratıcı işlerle uğraşabilecekleri bir durum. Oyunda böyle bir şeydir. Oyunda da üretici yaratıcı bir şey yapıyorsunuz. Ama diğeri e, öğretmen sayısının azlığı sebebiyle yine olan Doğru. konulardan birisi oluyor. Ve bu sadece devlet okullarında değil, özel okullarda Her da. da e, çünkü... Özel okulların e, karlılık prensibiyle çalışmasını göz önüne aldığınızda daha ucuz, daha az elemanla daha çok iş yapmak. Şey. Ama eğitim ve sağlık e, bunu çok kaldıramayabilen bir sektör. Evet. E, o nedenle ben, hani çocuklara nefes almak, öğretmenlere de çocuklarla ilgilenmek için gerekli zamanı sağlayacak her türlü organizasyon. Ee, bir okulun iyi ölçütü efendim granitle mi kaplamışlar soyunma odalarını mermerle mi sıcak su mu akıyor musluklardan bunlar tabi hani olsa olmasın şey. otel açmıyoruz yani orada yani bu ama bu otelcilik görüntüsü bir ağırlama sektörüne gibi hastanelerde de aynı problemi yaşıyoruz ee, dönüştürdüğünde allama pollama ve bir müşteri memnuniyeti. E, Sağlık ve eğitim müşteriyi memnun etme yeri değil. Çünkü değil. müşteri neden memnun olacağını her zaman doğru bilmeyebiliyor. Şimdi tabii müşterinin ölçebileceği bir şeyi sunmaya çalışıyor orada evet. sektörde. Diyor ki yani eğitimin kalitesini ölçebilecek bir altyapı var mı? Kısa vadede olmayabilir. Sağlıkla ilgili böyle bir geri bildirim alabilir miyim? Alamam ama granit güzel midir? Kapı güzel yapılmış mı? Bina harika mı? Bilmem ne mi? Bunu hepimiz değerlendirebiliriz. E, o zaman diyor ki ya bunları önce bir halletmiş olmak lazım. İşte bu orada temel hedefi zaten ne olduğunu size göstereceğim tabii evet. tabii tabii tabii. Tamam yani, teşekkürler. Evet. Ya yani o, o noktasında ciddi bir zorluk var bence. Evet. Bu biz biz hani biz alıcıların diyelim oradaki Hı -hı. çocuklarını veren ailelerin de burada bu bilinci taşıması önemli. Çünkü biz aileler olarak da talep ettiğimiz ee, bu tip şeyler oluyor. Yani. Yok, bir okulda daha yeni duydum. Hani Çok kısaca söyleyeyim. Mesela bir özel okulda bu. Bir öğretmenle ilgili memnuniyetsizlik kaynağı neymiş? Bülküsünüz. Aileler Twitter'da böyle dedikodular vesaire üretiyorlar. Efendim bu öğretmen aynı zamanda bir e, koro'da şarkı söylüyormuş. Hmm. Bir iki tane de dizide rol almış. Nasıl bizim çocuğumuza böyle bir öğretmen verilir? <gülüyor> Ve bu böyle e, gayet açık fikirlilik falan iddiasın evet. olan bir çevre. Halbuki istenilen hani... bir öğretmen olabilir. Böyle yani. bir şey yani. bir şey. <gülüyor> müthiş bir şey yani. Müthiş bir şey. Değerli izleyenler, güzel bir sohbeti kısa bir ara veriyoruz. Tekrar birlikte olacağız efendim.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 Rahmetli sevgili e, Gültekin Yazgan Tanıma şerefine haiz olduğum birisiydi Gerçekten e, benim gözümde bir kahraman Ve aynı zamanda sevgili eşi ve senin annen e, Tülay Yazgan e, Gerçekten benim için bir kahraman Ve e, bir keresinde senin ofisindeyken e, Kör Uçuş kitabını Ve şöyle ele aldın Hocam bunu oku dedin önemli bir kitap dedi? <gülüyor> ve biraz ipucu verdin yani, babamın kitabı falan dedin ve senin ısrarınla yazılmış bir kitap. Okuduğum zaman of of of ve neyse o hayatın, oradaki öykülerin, o insanların e, Türkiye'de daha çok tanımasını ben nasıl hizmet edebilirim şeklinde ben de ayrıca beraber oturduk. Seferberliğe Bize, katıldınız siz de. Seferberliğe sizlere. katıldım ve onlar benim kahramanım çıktı. Evet. Şimdi e, Türkiye görme özürler kitaplığı Türgök İzmir, İzmir'de ve onunla ilgili faaliyetler yapıyoruz ve Siz onursal üyesisiniz <gülüyor> biliyorsunuz yani. Ve o yürüyüş yaptık değil evet, mi? Evet. Maratona katıldık. Avrasya maratonu. Evet. Koştum. Avrasya maraton yürüyüşü. Evet. Fakat ha, uzunu koştunuz değil mi? Ben yanılmıyorum. Evet. Ben, ha, ben nah, koşmadım, yok. yürüdüm. <gülüyor> yürüdü, yürüdü Ama bilmediğimizden dolayı koşuya katılmışız. Ben <gülüyor> <Evet, gülüyor> evet, e, yani yani bayağı bir geçtiğimiz... Ben 10 bin metre dedim. Aha. annemle Doğan Bey yanlışlıkla maratona yazdırmışlar <gülüyor> isimleri dedik ki, olmaz biz izin vermedik yani. evet. ama Beşiktaş'a kadar geldiler 8-7 kilometre civarında bir yolda gittiler hatırlıyorum sen bir çizim de yapmıştın tweetteydi galiba <gülüyor> <gülüyor> şimdi <gülüyor> Hatırlıyor <musun>? hatırlıyorum <gülüyor> böyle uh... grup önde arkada önle, biri var arkada böyle yaşlı birisi var ama en çok şeyi ben topladım. Yani bağış çünkü, koşmak başka bir bağış toplanıyor, <gülüyor> bir bağış toplanıyor Türkiye Görme Özürler kitaplarının bu özellikle e, görme özürlü e, kişiler için, büyük bir bölümü öğrenci, Aha. üniversitelerde, liselerde öğrenci olanlar için kabartma yani e, elle okuyabilecekleri, El okuyabilecek. çünkü dinleme kitap konusunda on binlerce kitapları Oldu. var şu anda Hı -hı. ama kabartma kitap çok masraflı bir şey, kağıda basılıyor ve evet. ama Gören birinin bakarak okuması gibi bir şey. Yani tamam ben bunu mi? böyleyse dinlemek aynı şey değil. Aynı gibi. şey yani. O nedenle görmeyen biri gözünü yani gör, düşündüğünüzde şöyle baktı, eliyle bakıyor yani aslında. Evet. Eliyle gördüğü için ee, buna ihtiyaç var. Bir ödünç kitaplığı kuruyorlar. Babamın da aslında e, bir rüyası olan kısım. O, oydu, o noktaya da ulaştılar. Ulaştı, evet. ee, Doğan Hoca tabi orada acayip bir destek. yani Hem moral hem fizik, fiili bir destek veren Hı -hı. birisi olarak herkesin gönlünde yeriniz başka orada. Bir de burada <gülüyor> belki bu fırsat ee, Efendim yardım eden herkese binlerce teşekkür. Ee, yüzün üzerinde kitap üretebilecek duruma geldik sizin yardımınızla o maratonda. Evet doğru. Evet hakikaten ee, e, müthiş, müthiş bir destek vardı müthiş. gerçekten orada. Ee, ve e, sen her zaman orada e, bir kere ayrıca katıldınız. Evet doğru. Çok güzel çok, bir çok. ailesiniz. <gülüyor> Bayılıyorum senin baba kız ilişkisine, baba oğul ilişkisine. <gülüyor> Sağ olun. Ve oğluna da geçmiş bu yaz çizme. Evet o da böyle derslerde biraz zamanını fazla geçiriyor diye biraz bozuk atıyoruz ama Aha. bana diyorlar ki sen farklı mıydı ki canım. yani o yüzden bir şey diyemiyorum. yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Enteresan bir şey değil mi? Nasıl oluyor böyle? Polat unutma bunu. İleride Poyraz'ı Valla gözleyeceğim hocam ya. Yani. Evet. Evet. Armut dibine düşüyor. <gülüyor> Doğru. Ee, şimdi teşekkür ediyorum ee, gelip katıldığın için. Yani, rica rica ederim. Ben şeref duydum. Efendim, Her zaman kimi sizlere beraber. Haftalık yazılara devam et. Diyin için de teşekkür ediyorum. Evet. Bu Twitter'dan her zaman için... onları yolluyorum. Merak tamam, edenler oradan güzel. izleyebilir. Ee, hakikaten bu toplum için bir değersin. Ee, güçlü, aydınlık, anlamlı bir gelecek için. Ee, kesinlikle bir değersin. Üretmeye devam ediyorsun. Ve biz de burada buluşmaya devam edelim diyorum. Evet, çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. İyi evet. ki geldiniz hocam. Sağ, sağ olun. Evet. Beraber olmak güzel. Değerli izleyenler. Efendim önümüzdeki hafta bir başka konuda sohbet için bekliyoruz. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın.